وَإِعْلَامِ الرَّجُلِ مَنْ يُحِبُّهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ Ve kişinin sevdiği kimseye sevgisini ne yapması? Bildirmesi bahsi. وَمَاذَا يَقُولُ لُهُ لَهُ اِذَا أَعْلَمَهُ Sevilen kimsenin kendisini, birisi sevdiğini söylediği zaman nasıl karşılık vermesi gerektiği bahsi. Bakın İslam bunları dahil yapmış bizim hayatımızda. Bize öğretmiş. Bizi bununla Allah Teala eğitmiş. Müellif rahimehullah Fetih Suresi'nin 29. ayetini zikrediyor bize öncelikle. Diyor ki Allah Teala Muhammedun Resulullah. Muhammedun Resulullah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüdür. vel ma'ahu onunla beraber olan Beraber olan kimseler. Kimler onlar? Ashab. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş. Onu görmüş kimseler. Diyor ki allah al-Kuffar, kafirlere karşı çetin, sert. Serttirler. Yani niye kafire karşı sert? Çünkü kafir ne yapmıyor? Allahu Teala'ya iman etmiyor.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 Aleykümselam selamu <gülüyor> rahmetullahi <gülüyor> ve berekatühü. fi wujuhihim min eseri's sucud. Diyor ki Allah Teala onların diyor yüzündeki parıltı nur Aleykümselam Aleyküm ve <gülüyor> rahmetullahi ve berekatühü. min eseri's sucud. Secde izindendir. Yani secde alameti secde onların yüzlerine yapmıştır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 kafirdir diyorlar. Hatta onların sürekli ellerinden düşürmedikleri doğa kitaplarında Ebubekir bin Ömer'e diye dua ediyorlar. Ve dua ederken diyorlar ki Sanemey el-Kureyş." Kureyş'in iki putu. Kureyş'in iki putu diyorlar Ebubekir bin Ömer radıyallahu anh. Osman radıyallahu anh Peygamber'in iki kızıyla evlenen sahabe bu şekilde ne abi var. Sahaba dil uzatıyor. Allah Teala onlara bakın ne diyor Kur'an-ı Kerim'de.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 الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل او peygamber ki onlar Yahudiler ve Hristiyanlar Tevrat'ta ve İncil'de ne yapıyorlar? Peygamberin adını, şanını, ismini mektuben, yazılı olarak buluyorlar. Var. O ki onlara emri bil maruf, ye'muruhum bil ma'ruf fe Onlara iyiliği emreder ve kötülükleri sakındırır, yasaklar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 Allah'ın kitabında ne bulursak alırız derken görmeyin, böyle bulmayın diyor. Çünkü Allah Teala'nın helal kıldığı gibi, haram kıldığı gibi peygamber de ne yapar? Helal ve haram kılar Allah'ın ona verdiği izniyle, Kur'an'ı nas ile "Yuhillu lehumut tayyibat" o peygamber onlara tayyibleri, güzel olan şeyleri helal kılar. "Ve yuharrimu aleihimul khaba'is" ve khabis olan, pis olan Çirkin olan şeyleri de haram kılar peygamber. Yani <gülüyor> Kur'an'da ne varsa alırız. Kur'an bize yeter diyenlerin en güzel cevap. Diğer ayet: "Vellezine tebawa'u'd-dara vel iman min Yine ashabtan bahsederiyor Allah Teala. Bakın. Yani sahabeler ve o dini Öğrenen, yaşayan sahabeler ve dini öğrendikleri peygamber. Bizler için numune, bizler için örnek bir topluluk. Ve allah Teala tarafından bizlere ne yapılıyor? Bunlar gibi olun, deniyor. Onların vasıfları anlatılarak. Onların özellikleri bize Kur'an-ı Kerim'de zikredilerek. Diyor ki, وَالَّذ۪ينَ تَبَوْوَ اُدَّارَا O gün o darı, o medineyi yurt edinenler. Kim onlar? Ensar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 bir ne Haset. Bir çekememezlik. Yok. Seviyorlar çünkü. Kardeşleri onlar. Yine diyor ki, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ kana بِهِمْ khasasa." Kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Muhacirleri kendi nefislerine tercih ederler. وَلَوْ kana بِهِمْ khasasa. Velev ki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 edeple ahlakla öğrenerek kazanılacak, öğrenilecek, tatbik edilecek hasletler. İşte diyor kimde bulunursa bu üç haslet vecede bir vecede ihinn halavatan iman. İmanın tadını nı var bu kimse alır. İmanın tadını alır. En yekunallahu ve resuluhu en yekunallahu ve resuluhu ahabbe ileyhi mimma siwa huma.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 Adaletli bir yönetici. Kolay olmadığı için zaten karşılığında bu kadar mükafat var. وَشَابُنَّ شَعَ فِي اِبَادَتِ اللّٰهِ Allah'a ibadet ederek büyüyüp yetişen genç. Bu da zor. Değil mi? Herkes ne diyor? Genç, delikanlı, yapar. Şimdi yapsın. Halbuki o yaşta yapması, Allah'a ibadet etmesi önemli ve raculun kalbuhu muallekun bil mesacid üçüncü kişi kalbi mescitlere bağlanmış mescit kuşu olmuş adam cami kuşu olmuş adam namazdan önce eken gider namazdan sonra oturur Kur'an-ı Kerim okur zikrini çeker yani mescit kuşu dedik ama kafesin içindeki kuş gibi değil şimdiki insanlar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 Yalnız olduğum vakitte, etrafında kimsenin olmadığı bir vakitte, Allah'ın kitabını okurken, allah Teala'yı anarken, zikrederken ne yapman? Ağlaman. Gözleşecekler. Evet. evet, bu da muttefakun aleyh. Üçüncü hadis, <gülüyor> "Kale kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre, İnne Allah-u Teala yekûl yevmel kıyâme, اَيْنَ bi بِجَلَالِيهِ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 ahvalini halini sorması onun için bir şeyler yapabilmesi Allah için onun adına bir şeyler yapabilmesi Avala <messizlik> edullukum ala şeyin iza faaltumuhu tahabbtum Rahmetkullah sizlere eğer yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğinizi bir şey öğreteyim mi Efşu's-selam baina Birbirinizin arasında ne yapın? Selamı yayın. Selamı yayın. Ravahu muslim. Beşinci hadis. Yine Ebu Hurayr hadisi. Geçen hafta almıştık bu hadisi. vardır. Enne raculan zara akallahu fi kariyetin uhrâ. Bir kimse ne yaptı? Başka bir köye giderek arkadaşını, kardeşini ziyaret etti. Fe ersadallahu te'ala ala medrejetihi meleken. allah Teala kardeşini Allah için ziyaret eden bu kimsenin diyor yoluna onu koruyacak ne yaptı? Melekler gönderdi. Fe lemme ete aleyhi kâle Melek soruyor adam'a nereye gitmek istiyorsun. Adam da diyor ki orydu ahanli fi hadil kariye. Şuradaki kardeşimi, arkadaşımızı ziyaret etmek istiyorum. قال هل لك عليه من نعمة Yani ondan istediğin, onu yerine getirmek istediğin bir şey mi var? Bir maslahat için, bir çıkar için mi gidiyorsun? قال لا غير غير أني أحببته في الله تعالى. Allah o kimseyi Allah için sevdiğim için gidiyorum. Allah rızası için gidiyorum. Allah Allah adına o kimseyi seviyorum gidip oturup aspi halledip geri döneceğim. Hiç bir menfaat yok. Melek de diyor ki buna cevap olarak inni rasulullah ileik ve annallahad habbeke kema habbathu fi. O zaman diyor ben de sana şunu bildireyim. Ben diyor Allah'ın sana Allah tarafından sana gönderilen bir rasulün bir elçiyim.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 onlara kin duyan, onlar hakkında ileri geri konuşan da ancak nedir? Münafıktır. Men ehabbehum ehabbehullâh. Kim onları severse, Allah da o seveni ne yapar? Sever. Yani, ashab'a sevgi beslemek. Ve men abugadahum abugadahullâh. Kim onlara buğz ederse, Allah da onlara ne yapar? Buğz eder. O hadis-i muttefakun başka bir nimet, başka bir lütuf Allah-u Teala'nın bu hadisler. Muaz ibn-i Cebel anh diyor ki, Semih Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul <gülüyor> ki Muaz ibn Cebel Peygamber aleyhissalatü vesselamın elinden tutup ey Muaz ne diyor aleyhissalatü vesselam Muaz'a tutuyor elinden Allah'a yemin olsun ki ey Muaz ben seni seviyorum diyor Peygamber. Az sonra gelecek onunla ilgili hadis. Diyor ki Muaz-i Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken duyduğum işittim. allah Teala buyuruyor ki diyor, Peygamberimiz allah Teala'nın buyurduğunu bize naklediyor. El-mutehabbune fi celali benim celalim, izzetim üzerine sevenler Birbirleri seven kimseler. لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ nur. Kıyamet gününde onlar parıldayan, ışık saçan minberlerde oturacaklar. Diyor ki, يَغْبِطُهُمُ ve وَالشُّهَدَاءُ Öyle bir makam ki bu, peygamberler ve şehitlerin bile gıpta edeceği bir makam. Ya onun için zor bir haslet.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 Başka şeyler mi geçiriyorsun? Bu hadis terimizin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Sekizinci hadis an Ebu İdris el rahim rahimahullah kal. Dekaltu mescide Dimeşk. Ebu İdris el-Khavlani rahimahullah diyor ki Çam'da Dimeşk'te bir camiye girdim. Fe <feyle> izâ feten barrakü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 Fesaeltu anhu feqila hadha Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu. Sordum diyor bu kimdir? Dediler ki diyor bu Muaz ibn Jabal'dir. Falamma kana min alghad' ertesi gün diyor olunca heccartu ki erkenden gittim camiye. Ebu İdris el-Havlani. Ama fakat sabaqani bi't-tehcir bir de baktım ki o da benden daha önce gelmiş sağlam. O vajadtuhu yusalli. Yani. Namaz kılıyordu. Erken gelmiş namaz kılıyor. Fantazartuhu hatta qada salatehu. Namazının kılmasını bekledim. Diyor. Namazı bitti. Funma jiitu min qibli vecihi fasallamtu alayhi. Geldim başına ve selam verdim. Summa qultu. Dedim ki vallahi inni la uhibbuk la uhibbuk lillah.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 Fekale: "E Allah? Allah için mi?" Fa Evet, Allah için. Diyor, elbisemin ucundan tuttu. Fa jazabani diyor, beni kendisine doğru çekti. Fa dedi ki: "Ebser." Ne demek ebser? Müjdeler olsun. Sana müjdeler olsun. Fe inni semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle dediğini işittim. قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيها. Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki Allahu Teala'nın şöyle buyurduğunu nakletti peygamberimiz. "El mutahab vejbete muhabbeti lil mutahabine fiha." Benim için birbirini seven insanlara benim muhabbetim ne olmuştur artık? Vacip olmuştur. Ben de onları severim vel mutajalisin fiyya bir araya benim için gelen bir araya gelip benim için hoş sohbet eden insanlar Hakkında diyor muhabbetim sevgim onlara sevgim vacip olmuştur. Vel mutazavirin fiyya birbirlerini benim için Allah için ziyaret edenlere sevgim Allahu Teala'nın muhabbeti vacip olmuştur. Vel mutabadilin fiyya ve benim için birbirlerine yardım eden, iyilik eden insanlara sevgi muhabbetim diyor, vacip olmuştur. Bu hadis Sühan Malik'in muvattasına rivayet ettiği bir hadis. Dokuzuncu hadis An Ebi Kerimetel Miqdad İbni Ma'diker radıyallahu anhu anin nebihi sallallahu aleyhi ve sellem kal İza ehabber raculu akahu fel ennehu yuhibbuhu Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam. Sizlerden birisi kardeşini severse, yani seviyorsa ne yapsın? Sevdiğini ona haber versin. Şimdi seni Allah için seviyorum kardeşimiz. Onuncu hadis, Muaz ibn Cebel hadisi. Diyor ki radıyallahu anh, Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi yedi. Diyor, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem elimden tuttu. Ve kâle dedi ki, ya ya Muaz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 ne diyeceğiz? <gülüyor> Allahum a'inni <gülüyor> ala zikrika <gülüyor> ve şükrika <gülüyor> ve husn ibadetik. Allah'ım, a'inni bana yardım et. Ala zikrik senin zikretme hususunda. Ve şükrika sana şükretme hususunda ve husn ibadetik sana güzelce ibadet etme konusunda bana yardım et. Son hadis <gülüyor> Enes radıyallahu an an kan inda'n nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi Aleyhisselam'ın yanında bir adam vardı. Fe marra bihi racul oradan Peygamberimizde bu adam oturuyor bu sahabe oturuyor başka bir sahabe geçiyor. Diyor ki peygamberin yanındaki adam sahabe ya Resulallah, inni leuhibbu hadha. Ey Allah'ın Resulallah, ben bu adamı seviyorum. Fekale lehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, a'lemtehu. Bunu ona bildirdin mi? Kale la. Hayır. Kale a'limhu. Ona. Onu bildir, bunu söyle. Fela Hemen peşinden koştu, gitti. Fekale inni Uhabbuka fillah dedi ki ona ben seni Allah için seviyorum. Feqala o da cevap olarak ne dedi? Uhabbaka allazi ahbabtani min ajl min ajlihi la uhabbaka lehu. Beni kendisi için sevdiğin Allah da ne yapsın seni sevsin. Bu da sünnettir. Sana bir kardeşin seni seviyorum dediği zaman ona ne diyeceksin? ...kendisi için sevdiğin Allah seni sevsin. Ya da... ...ehabbekellezi ahbetteni... ...lehu... ...diyeceksin. Evet bundan sonraki bap... ...daha önemli bir bap. O da... ...Allah'ın... ...kulu... ...sevdiğinin alametleri nelerdir? Bu çok önemli. Onun için Selef diyor ya... ...önemli olan senin sevmen değil...